لا اله الا الله له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا, أيها الذين إلا مسلمون. يا ربكم الذين خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من الله كان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز اما بعد فعباد الله ان استقل الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل ve kulle بِدْعَةِنْ دَلَالَةٍ ve دَلَالَةٍ dalaletin نَعْ Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, yaklaşık 10 e, derstir. ehl Sünnet ve Cemaati vasatiyetinden yani vasat ümmet olmasından ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Ondan sonra da ehl Sünnet ve cemaatin İslam ismiyle, sünnet ve cemaat ismiyle isimlendiğinden söz etmiştik. Kısaca vasatiyete bir atıf yapalım. Ondan sonra inşallah meseleye kalan yerden devam edelim. Malum vasatiyet günümüzde revaçta. Vasatiyet, vasatiyet, vasatiyet. Yani işte Müslümanlar, Müslümanlık, İslam nedir? Vasattır. Müslümanlar vasat ümmettir. İşte vasat ümmetinde ortasında, en vasatında kim vardır? ehl Sünnet ve'l-Cemaat. İslam'ın vasat din olması, İslamiyet'in vasat akide olması bir realite, bir gerçek. Ancak bunun te terennümü, bunun devamlı ne yapılması, teraffuz edilmesi, zikredilmesi, maalesef isabetli bir ne değil? Yaklaşım değil. Çünkü bugün Müslümanlığın yani İslam dininin aleykümselam aleyküm vasat olmasından bahsedenler orta yol olmasından bahsedenler nedense bunu sadece ve sadece kafirlerle Müslümanların ilişkilerine odaklı. Kafirlerle Müslümanların ilişkileri paralelinde, bağlamında zikrediyorlar. Yani ne demek? Yani İslam dini vasat bir din. Ümmeti Muhammed vasat bir ümmet. E neye göre vasat? Neye göre vasat? Yahudi ve Hristiyanlarla olan ilişkilerine göre vasat. Neye vasat? Neye göre vasat? Müslüman olmayanlarla olan ilişkilerine göre vasat. Şimdi bir kere bu kuralı böyle ne yapmak, billendirmek, söylemek, içinde doğruları barındırdığı gibi doğrulardan daha çok batılları barındırır. Halbuki bakın biz vasatiyetten bahsederken vasat demek illa da... İki tane neyin zıttın ortasında olmak demek değil. Bunun üzerinde ne yaptık? Israrla durduk. Vasat demek denge unsuru olmak demek. Vasat demek yeri geldiğinde birilerine göre orta olmayan uç olan demek. Buna dikkat edelim. Vasat demek yeri geldiğinde insanların vasat kabul etmediğini vasat kabul etmektir. Bizim vasatlığımızı iki zıttın tam ortası belirlemez. Buna dikkat edeceğiz. Ne demek? Yani İslam komünizmle liberalizmin tam ortasındadır. Yok öyle bir şey. İslam sağcılıkla solcunun tam ortasındadır. Yok öyle bir şey. Buna dikkat edeceğiz. Yani İslam dininin vasat olması ya da Ümmet-i Muhammed'in vasat olması demek Kur'an ve sünnetin çizdiği dairede vasat olması demektir. Aklın çizdiği dairede değil. Buna dikkat edeceğiz. Yani İslamiyet'in vasat olması demek, matematik kurallarına göre vasat olmak demek değil. Fizik kurallarına göre vasat olmak değil. Ya ne? İslamiyet'in ya da Müslümanların vasat olması, Kur'an ve sünnetin çizdiği kurallar içinde vasat olmak demektir. Yani bugün işte birileri bas bas bağırıyor. Sadece Türkiye değil, Arap aleminde de böyle. Vasatiyet, vasatiyet, vasatiyet. Biz bunlara vasatiyet çırpkanları diyoruz. Davetçileri değil. Şığırtkanları. Bunlar vasatiyetler neyi anlıyor biliyor musun arkadaşlar? Müslüman pısırıktır. Müslüman görülülür. Müslüman merhametlidir. Müslüman ne yapar? Gayrimüslimlerle olan bütün ilişkilerinde hep nedir? Dövülendir. Nedir? Ezilendir. Nedir? Mahkum olandır. Biraz başını kaldırsan, biraz sesini çıkarsan sus. İslam vasat değil çünkü bu vasatiyet değil bu zillet. Ona dikkat edeceğiz. Nedir vasatiyet işte bakın başlıkları var. Şimdi Mustafa onları bize teker teker okuyacak. Vasatiyetin başlıkları var. Vasatiyetten anladığımız bu bizim başka bir şey değil. Bizim vasatiyetimiz bu. Bir kere öncelikle bizim vasatiyetimiz iç kritikte, iç nedenlerde. İç sebeplerde. Şimdi bırakın siz dışarıyı. Yani bizim vasatiyetimizi siz gayrimüslimlere göre ne yapmayın? Değerlendirmeyin. Bizim vasatiyetimizi bize göre değerlendirin. Yani biz kendi işimizde nasıl vasattayız? Birinci başlık Mustafa? Bakış açılarında ve tepkilerinde uygun. Hayır hayır. Vasatiyetin bir sürü şıkkını aldık. Vasatiyetin bir sürü şıkkını aldık. Ha, onları şimdi bize teker teker Filist'ten de okuyabilirsin. Ha, teker teker. Vasatiyetin bir sürü şıkkını aldık bakın. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah'ın sıfatları konusunda tatil ehliyle temsil ehli arasında dengeli bir yoldadır. Şimdi e, bunu dinlendiren var mı? Hadi bu vasatiyeti dinlendirin bakalım. Bir anda muattıla bir anda müşebbihe mücessime. Ehl-i sünnet ortasında bunun. Denge unsuru vasatiyetten bunu anlıyor musun? Anlıyor musun arkadaşım? Olur mu canım? Rafiz ile biz neyiz biriz. Mutezili ile biz biriz. Cehbi ile biz biriz. O bizim can kardeşimiz, arkadaşımız, kankamız. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok. Bir kere isim ve sıfat tevhidinde he, bir yanda bu var, bir yanda bu var. Bir de ehli sünnet var. Vasatiyetten bunu anlıyor musun sen? Anlamıyorum. E, o zaman hangi vasatiyetten anlıyorsun? İkincisi Vaat konusunda mürciye ile vadiye'nin arasında evet, dengeli bir e konu, konu, bak, konu. Bu da çok önemli. Vaat konusunda mürciye ile vadiye arasında dengeli. Bunları açıkladık. Onun için yeni gelenler var. Belki bu cümleleri, bu kelimeleri anlamayacaklar ama. He, yani soracaklar onlarda. Bunu anlıyor musun sen vasatiyetten? Anlıyor musun bunu? E anlamıyorsun. E o zaman yani ümmeti Muhammed'in vasat olması neden? Evet diğer şey. Tekfir meselesinde konumları yine dengelidir. Tekfir meselesinde. Vasatiyetten yana mısın sen? E bir yanda herkesi kafir görenler, bir yanda da Yahudi ve Hristiyanları bile cennetlik görenler. <gülüyor> Bakın, bir yanda herkesi kafir görenler. Adam sabah bir kalkıyor, Bismillah diyor, önce karısını tekfir ediyor... Sonra anasını tekfir ediyor, sonra babasını tekfir ediyor, sonra amcasını tekfir ediyor, sonra patronunu tekfir ediyor, sonra komşularını tekfir ediyor, sonra mahallesini, sonra şehrini bir bakmışsın Türkiye külliyen kafir, 70 milyon cahili kafir. Sonra ya yetmedi diyor, 1,5 milyar İslam ümmetinde çıksın çıksın da 5 tane 5 milyon Müslüman çıkar diyor, başkası kafir. E bir yanda da ne var? Adam işte profesörlük alabilmek için, doçentlik alabilmek için, yarana bilmek için ya Yahudiler de, Hristiyanlar da cennete girecek ya. Onların dini de hak değil. Onların içinde de Allah'ı ululayan, ne yapmayan, tesis etmeyenler var. Bak bunun ortasında mısın sen? Ehl-i sünnetin dediğini diyor musun? E demiyorsan. O zaman vasatiyet neymiş ya? Hikaye. Devam din ve iman isimleri konusunda ya da isimler ve akian meselesinde havariç ve ile mürcie ve cehmiye arasında dengeli bir yerde bulunurlar. Bize göre, bize göre mümin de var, kafir de var, münafık da var, asi de var. Ama birilerine göre sadece ne var? Sadece ne var? Mümin var. Mesela o aşırı mürciye de. Onlara göre yani sen istediğin kadar ne yap? Günah eylemi işle, fiili işle, söz olsun bu. Fiil olsun. Ne olursa olsun. Onun imanı kimin imanına denk? Cebrail'in bırak Ebu Beytir'i. Cebrail'in imanına denk. Cebrail'in. Yani istediği günahları işlesin. E bir yanda bunlar. Heh, Müslüman görüyorlar. Herkesi. E bir yanda da harici ve mutezile gibi. Büyük günah işledi mi işi bitti. Büyük günah. Dikkat edin arkadaşlar. Büyük günah. Mesela iç, içti işti. Mesela yalan konuştu. Mesela emanete hıyanet etti. Kafir. Peki nerede itilaf ediyorlar? Hep söylüyoruz aklımızda kalsın diye. He. Nerede itilaf ediyorlar? Dünyadaki hükmünde. Ahirette bu adam ne? İkisine <gülüyor> göre de ne? Kafir. Peki dünyada haricilere göre ne Mustafa? Kafir. Mutezile'ye göre ne? Elmenzile ve enelmenzile Ne Müslüman? Ne kafir? E ne bu? He, dikkat edin bak. Şimdi bunun ortasında olabiliyor musun? Bak gözünüz açıldı görüyor musunuz işte. Vasatiyet bu. Sen bunun ortasında olabiliyor musun? Yok olmuyorsun. Ne vasatiyetinden bahsediyorsun sen? Ben mukaddesatımı seninle he, mütevasıt olacağım diye tek mi edeceğim? Çöpe mi atacağım? İki kapak arasındaki Kur'an'da mı bırakacağım? Mümkün değil. Bir diğer şık kader konusunda kaderiye ve cebriye fırkasının ortasında bir dengeye sahip. Bak kader konusunda cebriye ve he, mutezile bir anda kaderi külliye inkar edenler İslamoğlu gibi diyor ki buhari müslimdeki rivayetteki diyor kader lazım diyor sonra da eklenmiş diyor aslı yok astarı yok diyor. İslamda kader inancı yok diyor. Sadece Allah Azze ve Celle her şeyi bir takdirle yaratmıştır. Takdirden kasıp matematiksel değerler matematiksel değerler. Yani mesela insanı çok güzel yaratmış. Etten kemikten yaratmış. Saç vermiş. Tüy vermiş. Göz vermiş. Neymiş diyor ya bu kader inancı diyor. Böyle bir şey yok İslam'da diyor. Bak bak. E bunu kim diyor biliyor musun? Bu mutezile diyor işte. Çünkü mutezileye yönet örnek veriyorum. Ha, Allah Azze ve Celle senaryoyu okumamış bir tiyatro seyircisi gibidir. Olaylar çıktıktan sonra olayları öğrenir. Yani Necmi'nin kiminle evleneceğini Allah, Necmi onunla evlenmeden bilmez. E şimdi bu tezile bu. Bir yanda da ne var? Cebriye var. İnsan aynen ne gibidir? İşte o rüzgarda oysan o ne? Tüy gibidir. Hiçbir iradesi yok, hiçbir kudreti yok, hiçbir gücü yok. E şimdi e hangisi? Bunun ortası var. Sen burada vasatiyetten bahsedebiliyor musun? Bak vasatiye çok geniş bir şey. Öyle vasatiyet birilerinin tenennüm ettiği şey değil. E yok. E sen kadir inkar, kader inkarcısıyla nasıl bir araya geleceksin? Hangi asgari müşterekte ittifak edeceksin arkadaşım? Hangi asgari müşterekte? Bizim inancımıza göre kadere iman olmazsa olmaz değil mi? Rükün değil mi? 32 farz, 52 farz ve bunları öğretmiyor muyuz? Bunları ne yapacağız biz? Öğretmeyeceğiz mi? Atacağız mı bu kenara? Hadi dikkat edin işte. Vasatiyet buysa var. Yoksa yok. Bir sonraki şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmedi. ile saygısızlar arasında orta yolda olmalı. Yani sevmek demek tabi olmak demek. Hep söylüyoruz. Bir yanda sünnetin uydurmasını da alan, uydurma üstüne bir uydurma daha katanlar, bir yanda da Muhammed postacıdır diyenler. Postacı. Ne demek postacı? Getirdiği risaleni mektubun içindekini bilir mi postacı? Bilmez. Peygamber budur diyenler. Şimdi sen hangisinden yanasın? Hangisinden? Bak işte vasatiyet ortada olmak. E devam bir sonraki şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı konusunda Rafiziler ile hariciler arasında dengede bir odadırlar. Bak biz bütün sahabeyi seviyoruz. Gerçek Şii biziz. Gerçek Şii Hz. Ali mi? Yoluna can kurban. Hasan mı? Yoluna can kurban. Hüseyin mi? Yoluna can kurban. Ama bize göre 50 tane Ali'yi toplasa Ebu Bekir'in yapmaz. Bunu diyebiliyor musun sen? Demiyorsun. Ya ne? Kureyş'in iki putu var ya iki putu. Her gün onlara beddua etmek, sövmek en fazileti de, de Amer diyorsun. Kim o iki putu Kureyş'in? Ebubekir ve Ömer. Ömer. Şimdi sen bu adamla ne vasatiyeti yapacaksın ya Allah aşkına? Ne vasatiyeti yapacaksın ya? Sen bu adamla nerede oturacağım? Nasıl oturacağım? Hangi koşullarda oturacağım? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Yani işte vasatiyet dediğin eğer buna mugayirse, muhalifse vallahi arkadaşım bu vasatiyet olamaz. Bu ne olur biliyor musunuz? Harabiyet olur. Yani İslam'ı yıkmak, dinimizi çökertmek, ehl-i sünnetin temel esaslarını dinamitlemek, kaldırmak ortadan ben taraf etmiyor. Evet, diğer şık Akıl hususunda onu ilah edinenler ile onu tamamen iptal edenler arasında dengeli bir yoldadır. Akıl vahiy dengesi. Birilerine göre doğrular sadece neye göre bilinir? Akla göre bilinir. İyi-kötüyü sadece ne tespit eden akıl. E, vahiy ihtiyaç yok yani. Yani eğer akla ihtiyacımız bu kadar bizim neyse, elzemse... Muhammed kimmiş yani ki aleyhissalatü vesselam? Öncesinde kim var? Aristo var. Eflatun var. Sokrat var. Onları alalım. Sünnet neymiş ya? Yani düşünün arkadaşlar, 1400 yıllık Sünnet'in sahip olup olmadığı belli değil, ama 5000 yıllık Ariston'un sözünün sahip olduğu belli. Çok enteresan bu. Yani 1400 yıllık Sünnet'in sahip olup olmadığı belli değil, ama 5000 yıllık, 6000 yıllık, 10000 yıllık bu müşriklerin, yıldıza tapanların, yeri geldiğinde sabi ileri sözleri layus el anhu. Layus el anhu. Sorulmaz. Hani diyor ya adam, düşünüyorum o halde varım. Ne demek düşünüyorum o halde varım? Ya bu, İslam'ın temel ruhu ya. İslam'ın temel ruhu. İslam'da teklifin, mesul olmanın, mükellef olmanın temel usulü ne arkadaşlar? Akıl, akıl. Aklı olmayan yok ki zaten İslam'da. Aklı olmayan yok, yok. Bunu böyle bir maharetmiş gibi fakültede çocukları öğretiyorlar. Düşünüyorum o halde varım. Ya zaten biride sual yok ki. Üç kişi var, ondan kalem kaldırılmış. Ona Allah bile sormuyor. Bırak kul sorsun. Allah bile sormuyor, Mevla bile sormuyor. Akıl büyük bir nimet. Hiç şüphesiz. Ama, ama o aklı ilah etmeyeceksin. O aklı Kur'an ve sünnetin hizmetine vereceksin. Sen eğer akıl vahiyden üstündür dersen, vahiy bir kenara atarsan, bunun sonunda Muhammed inmidir, cahildir, bedelidir, çobandır, o hiçbir işten anlamaz sonucuna ne yaparsın? Varırsın ki vardılar zaten. Bunu terennim ediyorlar. Halbuki nübüvvet bir pınar, Peygamberlik bir pınar. Aristo, Adem Aleyhisselam yaratıldığından kıyamete kadar ki olan zamanda, 500 bin yıl diyelim, çalışsa peygamber olamaz. Peygamberliği Allah istediğine verir. Peygamberleri Allah seçtiği Herkese vermez. Çünkü peygamberlik kesbi değildir. Çalışarak ne yapılmaz? Evet. Elde edilmez, kazanılmaz. Vehbidir onu Allah verir. E hal böyle olunca nakille aklı böyle iki ayrı kutup gibi ne yapmayacaksın? Göstermeyeceksin. Şimdi bugünkü dersimize geleceğiz. Etki tepki meselesi. Ne demek etki tepki meselesi? Şimdi birileri aklı inkar etmiş değil mi? Aklı inkar etmiş. Ama öncesinde aklı inkar yok. Öncesinde ne var? Nakli inkar var. Çıkmış mutezile demiş ki, biz arkadaşım ne yapmıyoruz? Nakli kabul etmiyoruz bizim için. Esa, esas, temel, ayıraç nedir? Akıldır. Bunu demiş e ondan sonra birileri de kalkmış demiş ki özellikle mutasavvıfların neleri? Önde gelenleri, zındıklıkta yarışanları. Ne demişler? Hayır demişler. Aklı tamamen ne yapacağız? Bir kenara edeceğiz Peki vahiy mi alacağız? Hayır vahiy değil bakın dikkat edin. Şeyhlerin rüyaları da dahil olmak üzere. Rüyaları da dahil olmak üzere her türlü neyi? Rezilliği alacağız demişler. Tam zıtkı E ne olmuş? Nereye varmışlar? Ehl-i sünnetin varacağı yere varmışlar. Nedir o? Allah bu vahiy akıllılara indirmiştir. Akılsızlara indirmemiştir. Bu vahiyi anlasa anlasa kim anlar sadece? Akıllılar anlar. Kim ki Allah'tan bir hayır dileyecekse Allah'ın onu dinde fatih kılmasını dilesin. Allah için hangi kulda, kimde bir hayır irade edecekse, onu dinle ne kılacaktır zaten? Fakir kılacaktır. Arada hiçbir tenakuzu yok. Vardıkları nokta. Bir sonraki şık? Alimlerle muamele de dengelidirler. E, bir yanda alimleri uçuranlar, bir yanda kaçıranlar. Kaçıranlar kim? mutezile Alim de neymiş ya? Onlar adamsa ben de adamım. Konya'da bir adam çıkmış televizyona vallahi demiş ben Kur'an demiş İbn-i Mesut'tan daha iyi anlarım. İlahiyatta öğretim görevlisi. Ben bunu bir vaazda duydum. Söyleyen adam da sıkar ya adam. Vallahi demiş İmam-ı Azam'dan daha iyi anlarım. Ona desen ki arkadaşım Kur'an-ı Kerim'den kaç tane ayeti ezberebiliyorsun? biliyorsun? İmmatip'te öğrendikleriyle iktifa etmiştir. İbn-i Mesut'tan daha iyi anlayacak ya. Adam televizyonda milletin gözüne baka baka bunu söylüyor. Evet. Her demek ki işte öyle değil. Ha, bu son şık çok önemli. Ha, alimleri bu kadar kaçırmayacaksın ya yok etmeyeceksin. Alimler bu ümmetin misbahları, alimler bu ümmetin neleri nurları, alimler bu ümmetin neleri direkleri, alimler peygamberlerin varisleri... Onlar dirhem almadılar. Dinar almadılar. İhtiye miras almadılar peygamberlerden. Sadece neyi aldılar? İlmi aldılar. Ama buradan yola çıkarak sofilerin yaptığı gibi alimleri de masul ilan etmeyeceksin. Gayb ilmini onlara ne yapmayacaksın? İsna etmeyeceksin. La el anhum itikadını ne yapmayacaksın? Ortaya koymayacaksın. Biz hep söylüyoruz. Nas'la sabit olanlar dışında bir aynihi cennete giden yoktur. Nas'la sabit olanlar dışında bir aynihi doğrudan cehenneme giden de yoktur. Hepsi vasıftır. Hepsi sıfattır. Hepsi de neyin altındadır? Allah'ın meşiyeti altındadır. Hep söylüyoruz. Sorsam desem ki İmam Gazali cennette midir? İnşallah diyoruz. İnşallah. Ya hocam yüzde yüz cennettedir. Nereden biliyorsun? Ya hocam e biraz da kendi alimle İni teyviye cennette midir? İnşallah. İnşallah. Gocunmuyorum ki. Aksine, aksine kendi alimini kayırman bana daha büyük bir zulür. Çünkü itikadımla tam cebelleşirim o zaman. İnşallah. Peki Ebu Bekir cennette midir? Evet. Ömer cennette midir? Evet. Anladık mı? Dikkat edeceğiz. Ha, yani bu dengeyi tutturacağım Vasatiyet bu mu? Buysa problem yok. Devam. Yöneticilerle muamelede dengelerdirler. E bir bütün ümmeti Muhammed'in, yani e, en son Hazreti Hasan'ı çıkarsan, Muaviye ile başlayıp Sultan Vahdettine varan bütün halifeleri nedir? Kafirdir diyenler. Çünkü niye? ''İnil hukmu illa lillah'' demediler onlar. Hüküm ancak kimindir? Allah'ındır demediler. E bir yanda da işte Harun Reşid'i Hulefai Raşid'inden görenler. Abbasi ise Harun Reşid'i Hulefai Raşid'inden görür. İşte Emevi ise ya da Nasibi ise Muaviye bin Ebi Sufyan'ı kimden görür? Hulefai Raşid'inden görür. Hayır. İtikadımız belli. Açık bir küfür olmadığı sürece biz ne yapamayız? İdarecilerimizi tekfir edemeyiz. Onların ayıplarını ulu orta masladı kenara bırakarak zikredemeyiz. Günahkar da olsa onlara ne yaparız? İtaat ederiz. İtikadımız bellimiz. Orta işte bu. Bunda ittifak edebiliyor muyuz? Vasatiyetten anladığım bu mu? Bu mu vasatiyetten anladığın? E buysa problem yok. Ama ben biliyorum ki senin vasatiyetten anladığın bu değil. Evet devam. Evliyanın kerametleri konusunda dengeli dizer. Keramet. Allah. Keramet. Affedersin. Dışkıda keramet arayanla istikameti terk edeni sen vasat ilan edeceksin. Anlattım size geçen ders olmayanlar duysunlar. Adam zamanında Adıyaman'a gitmiş, şimdikinden evvel ki. Onu zamanında gitmiş. Ya hocam diyor, beş bin kişi var beti diyor. Dört beş tane tuvalet şey kabini var diyor. Gelen giden affedersin diyor, büyük abdestini yapıyor. Hiç koku yok diyor ya. Şu keramete bak ya diyor. Şu keramete bak. Kerameti bilmem ne de arıyor ya o Ya bakın sapıklığa bakın. Halbuki kerametten kasıt ne? İstikamet, istikamet. Sen istikamet talepçisi olabiliyor musun? İmam Ahmet'i anlattık size. Onlarca onun için derslere geleceksin. Öyle bir gelip on gelmedin mi kaçırırsın. Her şeyi anlatamayız. O her şeyi kısa zamanda anlatmak sadece kime aittir? Peygamber'e aittir. <Gülüyor> Cevami ülkeli. Onun 23 yılda anlattığını ümmeti Muhammed 1400 yılda anlatamıyor. 23 yılda anlattığını 1400 yılda anlatamıyoruz. onu bizden beklemeyin. He. Yani bir anda keramet, keramet, keramet. Yahu, kerametin peş taleplisi olma, kerametin talibi olma. İstikametin talibi ol. Kur'an ve sünnetin talibi ol. E hocam sen kerameti inkar mı ediyorsun? Hadi oradan. Sıkıştınız mı? Kerameti inkar, şefaati inkar. Keramet inkar edebilir miyim? Kerametin olduğunu ispat eden bu konuda ilk eser yazan bizim alimlerimiz. Sizin alimleriniz değil ki. Siz bile bizim alimlerimizin kitaplarını okuyun. Hasenül Basri züht bizden. İmam Ahmet Zü, bizden. Vekil Cerrah Zü, bizden. Bak bizden diyorum. Dikkat edin bu tabirlere. Keramet inkar eden yok. Ama biz biz Kerametin peşinden koşmuyoruz. Yani falan alim bize kerametini göstermedi, biz ona ittiba etmeyiz. Keramet gösterene ittiba ederiz, kaydemiz yok. Kur'an ve sünnete bağlı olan herkes keramete elidir. Çünkü bize göre evliyalık keramet göstermeyle ne yapılmaz? Tanımlanmaz. İman edip Allah'tan korkan herkes velidir. İman edip Allah'tan korkan herkes velidir. Bize göre velimit bu. Ha. Ama sen bundan kerameti inkar çıkarıyorsan o senin su niyetinden. Hakkı görememenden görmek istememenden. Yoksa burada keramet meselesi kabul ya da red açısından ele alınmaz. Ölçü keramette değil, ölçü kerameti gösterenlerde. Eğer kerameti gösterenler Kur'an ve sünnete bağlıysa Başüstü. Ama şeytana bağlıysa, zaten o keramet değil, onların tabiriyle nedir? İstidraç. E demişsiniz zaten, siz demişsiniz. Selefe böyle ayrımlar yok ki. Çünkü o kadar çok keramet ehli gördüklerinden istidraç görmüşler ki, yakıştıramamışlar bunları Allah'a isnat etmeyi. Kime isnat etmişler? Şeytana isnat etmişler. O kadarcık da olsa imanları var çünkü. Hatırlıyor musunuz? Bunların efendisinden bir tanesi Medine'de Muhammed olsa olsa Allah'tır dedi. Oradakilerden bir tanesi "Tevbe, tevbe!" diye bağırdı. Hatırlıyor musunuz? Yani isim vermiyor. İsim vermiyor. Kesinlikle isim "Tevbe, tevbe!" diye bağırdı. İsmi yok. "Tevbe, tevbe!" diye bağırdı. Niye? Neden arkadaşlar? Hatta "Estağfurullah." "Estağfurullah." diyen oldu etrafında. Niye? Neden? Fıtrat kabul etmez ya. Muhammed olsa olsa Allah'tır dedi. Allah'ın kendisidir dedi. Bir fark et kemik dedi. E bir fark et kemik. E müşebbi olsa o fark da kalmayacak çünkü. Yani Allah da et kemikten oluşuyor. E müşebbi olsa ki vahid-i vücutçuların geneli nedir? Müşebbihtir. Bir sonraki bak. Şefaat konusunda orta orta yol sebebi Evet. Şefaat konusunda orta yol üzere. Şefaat. E ya işte hocam ya şefaat yok sizde. Nasıl şefaat yok sizde? Nasıl yok? Nasıl yok? Buhari'de şefaat hadisleri dururken, müslimde şefaat hadisleri dururken, kötü de şefaat hadisleri dururken ama biz şefaati Allah'ın izni olmadan Muhammed'e bile vermiyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Allah İzin verirse şefaat edecek. İznini vermiştir. Ama yine de kıyamet günü ne yapacak? Ona ne yapacak? Sevde edecek ve onu Allah Azze ve Celle bir net çizecek? Sınır. O sınırın içindekilere ne yapacak? Şefaat edecek. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam babasına şefaat edip onu cennete sokabilecek mi? Amcası Ebu Talib'e şefaat edip onu cennete sokabilecek mi? arkadaşlar? Yapabilecek mi bunu? Mekkeli müşriklere şefaat edip onu cennete sokabilecek mi onları? Ya da ümmeti Muhammed'den şirk koşmuş olanlara şefaat edip onları cennete sokabilecek mi? Bizim dinimizde endülüjans yok. Yani luterlik yok bizim dinimizde. Yani bir lüter çıkacak. Yani selefilik lüterlik değildir. Luther 5 bin yıl sonra çıkmıştır, 2 bin yıl sonra çıkmıştır. Baştan beri böyledir, böyle bir şey Yok. Şefaat, Allah'ın izin verdiği dairede, izniyle izin verdiği sınıflar için geçerlidir. Ama birilerinin şefaatten anladığı ise, bırakın Peygamber aleyhissalatü vesselamı, Allah'ın makamına kurulup, onun arşından emri tedbir edip, üstten emirler yağdırarak herkesi nereye sokmaktır? Nereye? Cennete sokmak. Adam diyor ki şeyhin eteğine yapış cennete gir. Siz böyle bir hadis biliyor musunuz arkadaşlar? Sahabe ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eteğine yapış cennete gir. Ya kızın Fatıma da olsa ona bir faydan dokunmaz diyor ya. Kızın Fatıma da olsa, kızın Fatıma da olsa, sen bileşir koşsan, sen bileşir koşsan senin amelin neye gider diyor? Boşa gider diyor. Demek ki yani bazı meselelerde dikkatli olacağız. Böyle bir şey vasatiyetten anladığım bu mu? Ya hocam ya, ya öyle bir manzara çizdin ki yani demek ki vasatiyet e yok bir vasatiyet. Vasatiyet olabilmesi için bunların olması lazım. Var mı bunlar? Ha, bitti mi? Bitti, bitti. Ha, işte bunlar olursa vasatiyet var. Vasatiyetten anladığımız bizim bu. Bunun gayrında vasatiyet falan yok. Hikaye, terennüm, bol bol temelli olarak söylenir. İşte bu. ehl sünnetin temel kuralları bunlar. Vasiyetlerini anladığı bunlar. Bunlar olursa vasiyetleri var. Evet bir sonraki babı şimdi aldım. Bakış açılarında ve tepkilerinde uyuyor. Bakın bakış açılarında ve tepkilerinde. Çünkü asılları bir. Asılları bir. Ne demek bakış açıları? İşte ehl sünnet ver cemaatin dört tane neyi var? Asli kaynağı var. Bu asli kaynağı almışlardır. Belli bir bakış açısı ortaya koymuşlardır. Bu bakış açısıyla yola devam etmişlerdir ve gösterdikleri de genel itibarıyla Aslında temelde nedir bir ufak tefek farklılıklar vardır yani Kur'an demişler sünnet demişler icmail ümmet demişler kıyası sahip demişler bunu almışlar bu yolla Nasları harmanlamışlar ve ümmeti Muhammed'in önüne ne koymuşlar bir tarih koymuşlar. Ümmeti Muhammed 1400 yıldır burada ne yapıyor? Seyri sülük yapıyor. Ancak gösterdikleri tepkiler de bir. Hep ben örnek veririm. Şimdi namazın terkine bir örnek çizelim mesela. Namazın terki. Heh. Namazın terkine misalimiz hadis boyutu değil, âlimlerin gösterdiği tepkiyle alakalı. Bakın şimdi. Yani tekfir etme etmeme değil. Alimlerin geneli diyor ki namazı terk eden adam devlet tarafından namaz kılmaya ne yapar? Zorlanır. Yani şu Açıkça ben namaz kılmıyorum diyorsa da bunu devlet ne yapar? Neye zorlar? Neye zorlar arkadaşlar? Namaz kılmaya zorlar. Yeri geldiğinde döver. Yeri geldiğinde ticari cezalar uygular. Yeri geldiğinde hapseder. Yeri geldiğinde de iflah olmasa ne yapar? Ölür. Devletin yapacağı bir işte. Bir tek İmam Ebu Hanife buna ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. Demiştir ki namaz kılmamak çok büyük bir cerimettir. Çok büyük bir günahtır. Telah bulması o insanın çok çok zordur. Hapsedilir. Kan akıncaya kadar dövülür. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Bir adam namaz kılmam diye ısrar ederse ve kan akıncaya kadar da bu adam dövülürse adam yaşar mı? Soruyorum ben size. Ya da durabildim. Ha, soruyorum ben size şimdi. Ne yapacak bu adam? Habire dayak yiyecek, her Allah'ın günü dayak yiyecek. E, kılmıyor ya. E artık dayak yiyip ölür o adam? Onun için imame buhaneffe'ye sormuşlar. Hocam demişler, bakın burada bir incelik var. Bunu görür. Tepkileri bir aslında. Ha. çok enteresandır bu soru. Evet. ...namaz kılmayan kafir olur mu? Verdiği cevap... ...evladım kafirler namaz kılmaz. Bakın cevaba dikkat edin arkadaşlar. Soruyor talepa. Hocam diyor... ...namaz kılmayan kafir olur mu? Evladım diyor... ...kafirler namaz kılmaz. Mefum muhalifiyle cevap veriyor. Neden? Hikmet. Uslup. He. Yani... Siz meseleyi her ne kadar irca ve gayri irca neyinde görseniz de paralelinde de görseniz İmam Ebu Hanife şunu dememiş mesela. Yani namaz kılmayanın imanı Ebu Bekir'in imanına eşit. O tebrik edilir ya. Üstüne bir de alnından övülür. Böyle bir şey dememiş ki. Dövülür. Gene dövülür. Gene dövülür. Gene dövülür. Kan akana kadar dövülür. İlla da namaz kılmaya mecbur edilir. E demek ki bakın bir Çünkü usulüdür arkadaşlar. Usulü usulü. İmam Ebu Hanife Kur'an'dan farklı bir kaynak almış mı? Sünnetten farklı bir kaynak almış mı? İcmadan farklı bir kaynak almış mı? Ya hocam Müslüm hadisini almamış. E Müslüm hadisini almamışsa neyi almış? E bu da mı hadisini almış arkadaşlar. He. Bu bütün imamlarda var. He. Demek ki asılları bir asıllar bir olduğu için gösterdikleri tepki bir. Buna dikkat edeceğiz. Gösterdikleri ne? Tepki bir. Bize düşen bu işi büyütmemek. Bize düşen bu işi büyütmemek. Sen bu işi büyüttüğün müddetçe he, vasatiyetin dışına çıkmış olursun. Çünkü bizim kendi kuralımız neydi? ehl Sünnet'in içindeki hilaf bizim için ne değildir? İnkar edilen bir hilaf değil. Yani ney? Konuşulan Üzerinde tartışılan ama sonuçta alimlerin bununla itam edilmediği hilaptır. Konuşuruz, tartışırız ama bundan dolayı alimleri ne yapmayız? Dikkat edelim arkadaşlar, itham etmeyiz. İtham olursa işte bu ne olur? Ehl-i Sünnet dışı bir olur. Bu cümleleri okul kısa zaten bak. Genel olarak yaşadıkları zaman ya da mekan itibariyle birbirlerine uzak da olsalar, Ehl-i sünnet ve cemaatin bakış açıları ve tepkileri birbirlerine uyumludur. Yani bakın bir yanda Endülüs'teki ehl-i sünnet, bir yandaki Pakistan'daki ehl-i sünnet, bir yanda Endonezya'daki ehl-i sünnet, bir yanda Kırım'da, Tataristan'daki ehl-i sünnet. Bakın, kuzey ile güney ile, yani Sudan'a inin, ne bileyim işte daha aşağılara inin. Bir yanda işte Endonezya'sı, Malezya'sı, işte bir yanda Bosna her şeyi bakın. Ehl-i sünnet. Çanakkale Savaşı'na bir bakın arkadaşlar. Allah aşkına Hintlilerin Çanakkale Savaşı ile ne alakası var? Yemenlilerin ne alakası var? Medine'li Hüsrev'in ne alakası var? Niye gelmişler savaşmışlar? Neden? Soruyorum ben size neden? Neden? Yemenli gelip niye savaşmış? Hindistan'daki gelip niye savaşmış? Niye niye? Kırım'daki gelip niye savaşmış arkadaşlar? Hiç sahabenin dönemine gitmeyin ya işte Çanakkale. Neden? Ama bir tane Rafizi gelmiş mi? Bir tane Zeydi gelmiş mi? Bir tane Abazi gelmiş mi? Bir tane Dürzi gelmiş mi? Bir tane Nusayri gelmiş mi? Endonezya'dan gelen şahsi. Kırım'dan gelen Hanefi. Mısır'dan gelen belki Maliki, belki Şafii. Bosna Ersek'ten gelen Hanefi. İşte Suuk'tan gelen Hanbeli. Diyorsun, kimin kiminlerden hangi koşullarda geldiğini. Mıntı olarak olayı canlandırın kafanızda. Niye geliyor arkadaşlar? Neden? Çünkü usulleri bir. Usulleri bir olunca haçlara karşı gösterdikleri tepki denir. Ama usul bir olmayınca sen haçlılarla savaşırken, sen Tatarlarla savaşırken, Rafiziler gibi birileri arkada ne yapar? Bağdat'ta, Basra'da Müslümanların karılarını, kızlarını, çocuklarını, çocuklarını kıtır kıtır ne yapar? Keser. Çünkü ne bir değil arkadaşlar? Asıl bir değil. Usul bir Onun için olayı çok büyütmeyeceğiz. Çok çok büyütmeyeceğiz. Bakın, yani bu olaylar çok çok önemlidir. İşte vasatiyet budur. Ha, hocam, e, hak söylenmeyecek mi? Hak, alimlerin söylediği gibi söylenecek. Keskin bir lisanla değil, itham ederek değil, tekfir ederek değil, tebliğ ederek değil, anlatarak, anlatmaya gayret ederek, hikmetle, uslupla, ilimle, seleften aldığın örneklerle, böyle yaparsan problem olmaz siz hiçbir tane hariciyi gördünüz mü tekirci gördünüz mü suratı beyaz ahlakı leyin sakin bana bir tane tekirci harici gösterin suratı beyaz gösteremezsiniz hepsinin suratı karadır huyları da ahlakları da şedittir Kabadır. Bedevidirler. Neden? Çünkü asılları farklı. Neleri farklı? Asılları. Müslüman Müslümana merhametlidir değil mi? Kol kanat gerer. Ya sen Hanefi'sin. Ben Şafiiyim. e Ne oldu? Ne oldu? Problem ne? Problem ne? Hiçbir problem yok. Bunu kriz haline dönüştürmeyeceksin. E, e işte arkadaşım e ben Allah arşa müstevidir diyorum. E adam da vallahi ben bilmiyorum müstevi midir, nedir, ne değildir. Ya işte bizim memlekette de bunları öğretmiyorlar. Allah'ın her yerde olduğunu söylüyorlar. Hemen duracaksın orada. Çekeceksin kerabeyi. Gel bakayım buraya. Sen söylediğinden bile ne değilsin? Emin değilsin. Hele otur senden bir konuşalım. Önce sen nerelisin? Neredensin? Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kavmi gördüğü zaman Allah'ın selamını verdikten sonra nerelisiniz, neredensiniz diye sorardı. Niçin? Neden? Bir ülfet bu, ülfet. Belki akraba çıkacaklar. Çok önemli bu. ebesme Bismillah. Allah nerede? Vallahi bilmiyorum Allah her yerde. Dur zındık oldun sen. Kafir oldun. Stop. Yuh olsun sana be. Bir cariye kadar bile doğru cevap veremedi. E cariye. Sen kurban olmasın o cariyeyi. O cariyenin Vasıl İbni atası yoktu ki. Cehenn bin Saflan'ı yoktu ki. Cahat bin Dirhen'i vardı. Var mıydı? Yoktu. Muhammed'i vardı. Muhammed Ebu Bekir'i vardı. Ömer'i vardı. Bize neler geldi neler geçti. Bu ümmeti 1400 yıldır harmanladılar. O cariye varken Aristo bilinmiyordu arkadaşlar. Bilinmiyordu. O cariye varken Platon bilinmiyordu. soprak bilinmiyordu. Çünkü fıtratı neydi onun? Neydi fıtratı? Düzgün. İbrahim'i dinden bir şeyler varsa var. Müşriklikten bir şeyler varsa var. Onları da kim tedavi ediyordu zaten? Peygamber Efendimiz. Aleyhissalatü vesselam. Bakın dikkat edeceğiz. He şimdi bazen hep menü derslerinde alıyoruz sizle. Ümmeti Muhammed eskiden çok. Ne demek çok? Yani işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın vaktine yaklaştıkça akidesi doğru olanların adeti ne? Artıyor. Yaklaştıkça akidesi doğru olanların adeti ne yapıyor? Artıyor. Uzaklaştıkça akidesi doğru olanların adeti ne yapıyor? Azalıyor. Ama emin olun bu azalanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam için o artanlardan daha kıymetli. Çünkü niye biliyor musun? Biz onu görmeden iman ettik. Onu duymadan iman ettik. Arada aracılar vardı. Arada akidemizi bozanlar vardı. Biz onca merhaleyi, badireyi atlattıktan sonra hakkı bulduysak elbette ki bizim gayretimiz, bizim geçirdiğimiz badireler diğerlerinden ne? Daha fazla. Peygamber de aleyhissalatü vesselam da bunu görmüş zaten. Onun için gariplere her zaman neyi müjdelemiş? Cenneti müjdelemiş. unutmayacağız. Bak merhametli olacağız. Bu gözle bakacağız. Bu gözle bakarsan problem yok. Asıllar bir çünkü. Asıllar. Asıl bir oldu mu problem yok. Büyütmeyin. İftirat hükmü ihtilaf göstermeyin. O çok alçaltıcı bir şey. Tersini de yapmayın. Ya hocam aramızda hilaf var. Ya işte bak sen namaz kıldırdın, dizini önce koydun, ben elimi önce koyuyorum. Olmadı hocam biz seninle anlaşamayız. Sen bize namaz kıldırma ya. Sen bize hocalık yapma. Niye? Sen namaz kılmayı bile öğrenememişsin. Şimdi olaya eğer böyle bakarsan, yandık. Yandık. Niye yandık biliyor musunuz? Sahabe bile yandı. Akla Evli Mesud'u ne yapacaksınız arkadaşlar siz? Akla Evli Mesud'u... Nasıl giderdi biliyor musunuz ya? Ve inat ederdi. En sonunda haklı görmüştü. Ben gördüğümü inanırım derdi ya. Ben gördüğümü, ben böyle gördüm ya. Böyle gördüm. Bitti. E devamlı görüyor musun sen Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı? Devamlı görüyor musun? Yok. Bir müddet gittin. Ama bakın işte. Onlar bu meseleleri bizim gibi ne yapmamışlar? Böyle büyütüp de ümmetin arasında bir fitne unsuru haline ne yapmamışlar? Getirmemişler. Ne yaparsın? Koyarsın malzemeyi ön. O malzemeyi uslubunca ne yaparsın? Tartışırsın. Sayı hadisin tarifinde ittifak ediyor muyuz? Ediyoruz. Zayıf hadisin tarifinde ittifak ediyor muyuz? Ediyoruz. Bakın dikkat edin bu kurallara. Mevzu şimdi hep ben söylerim ya. sen suda git sana ne okutacaklar? Tedrubür Ravi. <gülüyor> Kimin suyu Çok önemli değil. Suriye'ye git ne okuyacaklar? Tedribur Ravi. E Türkiye'ye gel ne okuyacaklar? Tedribur Ravi. Hindistan'a git ne okuyacaklar? Tedribur Ravi. Endonezya'ya git ne okuyacaklar? Tedribur Ravi. Bosna herseye git ne okuyacaklar? Tedribur Ravi. Ya bu Tedribur Ravi nedir Allah aşkına? Ne hikmet var ki bunda? Herkes bunu okutuyor? Hikmet yok kitapta. Asıllarımız bir, asıllarımız. Şimdi böyle, ama sen hiç İran'da Tedribur Rav'in okutulduğunu gördün mü? Umman'da Tedribur Rav'in okutulduğunu gördün mü? Lübnan'ın falan övünde Tedribur Rav'in okutulduğunu gördün mü? Bak, asıllarımız bir. Asıllar bir olunca arkadaşlar, kitaplar bir oluyor. Bu İbn-i Ebilzel Hanefi, Hanefi değil mi? E niye Suud'da da tahav okutulur? Niye Türkiye'de de Tahavişleri okutulur? Neden? Soruyorum ben size. Neden Endonezya'da Tahavişleri? Bakın Tahavişleri'nin arkadaşlar tercüme edilmediği dil yok, biliyor musunuz? Bunu ben 15 gün önce öğrendim. Bir araştırma yapmışlar. Pek Akide kitabı her dile tercüme edilmiş. Her dile. Yani ümmeti Muhammed kaç dil var bilmiyorum kullanıyor. Bütün dillerde tercümesi var arkadaşlar. Bak çünkü asıllar bir. Olaya böyle bakacaksın. Olaya böyle bakacaksın. Büyütmeyeceksin. Büyütenler alimler olacak zaten. O senin işin değil. Bırak onlar kendi meselelerini hallesin. Sen alimliğe soyunup da 1400 yıldır ümmet i muhammed'in bitiremediği, halledemediği meseleyi halletme yoluna gitmeyeceksin. Gitmeye kalksan bile ahlakını, uslubunu, edebini muhafaza edeceksin haddini bileceksin ve derste uyumayacaksın. Evet. Oku. Bu masların yani kaynağın bir olmasının neticesidir. Hevalarına tabi olmanın neticesinde birbirlerine uzak düşen bidat ehlindeyse durum böyle değildir. Evet. 24. İtikadın asıllarında ihtilaf etmemeleri. Evet. Bunu da alalım arkadaşlar bitireceğiz. İtikadın asıllarında ihtilaf yok. Ehli sünnet vel cemal, İhtilafın aslında ne yapmamıştır? İhtilaf etmemiştir. Kur'an, ala ras Sünnet, ala ras İcma, ala ras Kıyası ney? Sahih, ala ras Bunların hepsi ney? Başüstü. Bunda bir ihtilaf yok. İhtilaf ne de? Ne de arkadaşlar? Nasarı ne de anlamada. Nasarı ne de anlamada. İstidlal ve istimbad dediğimiz ne de evet. unsurda. Ya bu sahabe döneminde de var. Heh. Hep söylüyoruz. Şehir-i sayyir bir neyi var? Kitapçığı var. Küçük. Zamanında Türkçe bu ne yapıldı? Tercüme edildiği ismini bilen var mı? Ref -melam. Evet. Ref-ül-melam. Hani e i̇mmet alam diye. Çok böyle ince bir tercümesi var. Bu zamanında yapıldı Türkçe'ye. Bizim ee, fakihlerin ihtilaf sebepleri var ya o kitabın genişletilmiş halidir. Oraya döndüğünde göreceksiniz Musabe de ne var arkadaşlar? İtilaf var. Ama onların ihtilafları asli ihtilaflar değil. Ne demek asli ihtilaflar değil? İtikattaki ihtilaflar değil. Mesela sahabe hiç şunu tartışmamış. Hiç. Bizim tartıştığımız güncel meselelerden bir tanesi. Yani işte Allah Adem'i suretinde yarattı, suretinde yarattığındaki inde yarattı Allah'ı mı döner, Adem'i döner. Böyle bir tartışma esiz ne yapamazsınız arkadaşlar? Bulamazsınız. Bu, cevap Bu sonra çıkmıştır. Sonra çıkmıştır. Bir yanda tatil hastalığı girmiştir. Bir yanda teşbih hastalığı girmiştir. O zaman çıkmıştır. Peki çıktı da ne oldu? Çıktı da ne oldu? Heh. Çıktı, ehli sünnet fırkaları ayrılmadı. Ya ney? Ehl-i Sünnet vel cemaat anlayış itibarıyla ne yaptı? O hadise sımsıkı sarıldı. Ama o hadisin farklı tarihlerinden yola çıkarak ne yaptı? O hadisin anlayışında ihtilaf etti. Neyinde? Anlayışında. Allah'ın sureti var. Ama Allah'ın suretinin varlığı tartışma konusu yapılmamıştır. Bakın dikkat edin. Allah'ın suretinin varlığı ne konusu yapılmamıştır? Tartışma. Adem'in Allah'ın suretinde yaratılıp yaratılmadığı tartışma konusudur. Karıştırmayalım. Yani orada herhangi bir Allah'ın sıfatını ne yok? İnkar, yok? İnkar yok. Orada mesele bizim suretimizin Allah'ın suretinde olup olmadığı mesele. Buna dikkat edeceğiz. Yoksa orada ne yok? İnkar yok. Ehl-i Sünnet bunu da ihlap etmemiştir. Ya hocam eş işte yedi isim dışındakileri inkar edenler çıkmıştır. Maturidiler buna birkaç tane daha eklemişlerdir vesaire vesaire vesaire. Hep şunu söylüyoruz. Ehli sünnet vel cemaati bu haliyle yani kelimenin her iki yönüyle temsil eden sadece seleftir. Sadece ehli hadistir. Onun dışındakilerin ehli sünnete mensubiyeti muafık olduklarındadır. Muhalif olduklarında değil. Genel itibarıyla ehli sünnet deyince Rafiziler anlaşılmaz. Dikkat edin. Cehmiler anlaşılmaz. Kim anlaşılır? Ehli sünnetin işine giren bütün imamlar. Ama ehli sünnetin bütün yönleriyle ehli sünneti kim temsil eder dediğinde kim anlaşılır sadece selef, ehli hadis anlaşılır. He. Bazı meselelerde eğer ehli sünnetin genel anlayıcına muhalefet varsa o meselelerdeki muhalefet o meselede adamı ehli sünnet dışı yapar. Diğer meselede ne yapmaz? Yapmaz. Buna dikkat edeceğiz. Ha. Asıllar çünkü bir. Asıllar bir. Ha. Geçen gün Türkiye'deki davetçilerden bir tanesi bana bir kitap verdi. Ben şimdi kitabın mazbununa girmeyeceğim arkadaşlar. Bir görüşü Nusret'e erdirmek. Onu bana ibraz etmek için. Ama çok enteresandır. Türkiye'deki davetçiler, davetçi geçinenler, verdikleri kitapları bile okuyamayan acizler. Arapça bir kitap. Kitabın son bölümünde eşarilerin kafir olduğuna dair bir bahma çıkmış. Aradım kendisini. Dedim ki sen bu kitabı okudun mu? Çok güzel kitap. Okuman lazım. Bana verdin bu kitabı. Ben bu kitabı e şöyle bir baktım. İçinde böyle bir bölüm var. Yapma ya dedi. Ya bu nasıl bir iş arkadaşlar? Nasıl bir iş bu? Bana kitabı veriyorsun. Oku diyorsun. Onda bir fikir var. Onu söylemeyeceğim. Söyledim kıyamet kokuyor. Ha. E sonunda böyle bir bölüm var ya. Hele muhakkak o bölümü mahvetmiş. Mahvetmiş. E, senin menhecin bu değil. Sen herkese Müslüman diyen bir adamsın. Ya ne bileyim işte yaz zaman bana niye veriyorsun bu kitabı arkadaşım? okudum, Okumadığın kitabı bana niye veriyorsun sen? Verme. Oku. Ben veriyor muyum sana okumadığın bir kitabı? Heh. Bakın bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? İlim eksikliğinden kaynaklanıyor. Heh. Şimdi asıllar bir arkadaşlar. Asıllar bir olduğu için evl sünnet içinde eşarilere kafir diyen bir alim çıkmamıştır. Çıkan da mufriktir. Maturidilere kafir diyen bir alim çıkmamıştır. Çıkan da mufriktir. Ya çıkmamıştır yani cezin mi? Hayır. Çıkar çıkar. Çıkar. Allah'ın arşa oturmadığını he, söyleyene kafir diyen bile çıkmıştır. Muhammed'i yanına oturtmadığını söyleyene diyen bir ne yapmıştır? Kafir çıkmıştır ama bunlar nedir? müfrit müfrit bakın dikkat edeceğiz ya şimdi sen bana getirirsin ya hocam bak işte bilmem ne alim bak falana kafir demiş bu o alimi bağlar e, elsinin i bağlamaz buna dikkat edeceğiz bu o alimi bağlar yani bir insan çıksa dese ki He, benim makamı Mahmuttan anladığım sadece sadece nedir şefaattir onun dışında peygambere verilmiş başka makamı mahmud yoktur Hele peygamberin Allah Azze ve Celle'nin arşına, kıyamet günü yanında oturtulacağına dair rivayetler bana göre külliyen uydurmadır. Kabul etmem dese, sen bu adama kafir desen bundan dolayı, senin küfrüne kadınlar birleşerek fetva verirler ama o adamın küfrüne fetva veremezler. Bak buna dikkat edeceğiz. Ha. O halde yani birileri eşarileri kafir diyebilir. Bakın sararken söylüyorum. Birileri maturidilere kafir diyebilir. Ama bakın bu asla ehl genelini ne yapmaz? Temsil etmez. Ben ilim hayatım boyunca şunu öğrendim arkadaşlar. Asla bir meseleyi cezmetmem. Onun için İmam Ahmed'in dediği gibi bir meselede icma iddia eden yalan söylemiştir. Neden biliyor musunuz? İcmanın ile alakalı değil bu. Neden biliyor musunuz? <gülüyor> Muhakkak icmanın aleyhinde neler vardır? Görüşler vardır da ondan dolayı. Şimdi ben size desem ki, ya ehli sünnet ve cemaate mensup alimlerden hiçbir tanesi eşarilere kafir dememiştir, yalan söyler. Maturilere kafir dememiştir, yalan söylerim. Bunu söyleyen müfritler çıkmıştır. Maalesef çıkmıştır. Ama onlara gereken cevabı gerekim vermiştir. ehl sünnet alimleri. Hiç esne gitmeyin, bugüne gidin. Şeyh Albani öldükten sonra Şeyh Albani'ye mürciyi dediler. Hatta mürciyenin başı dediler. Hatta mütesettir dediler. Yıllarca bizi kandırmış dediler. Peki ona gereken cevabı kim verdi? Bunu diyenlerin hocaları verdi gene. Şeyh Bin Baz ve İbni Useymi. Yani herkes bir şeyler söyler arkadaşlar. Onun için yani birileri böyle şeyler çıkardığı zaman ya bizim alimimiz söylemez demeyin. Söylemişse söylemiştir. Almayız değil Bizi ne yapmaz? Bağlamaz. Batılı ne yapmayın? savunma Bizim alimlerimiz masum değil. He? Sofilerin düştüğü hataya düşmeyelim. Bizim alimlerimizde de hatalar var. Ya Selefin alimi hata yapmaz. Ahat olarak yapar. Tek tüp. Ama genel itibariyle ne yapmaz? Yapmaz. Olur çıkar ya. Çıkar. Şimdi mesela bakın ben size İbn-i bir fetva vereyim. İbn-i Yani şimdi bakın yani bunlar sadece bir misal. Bu fetvalar asla o fetva vereni ya da o fetva verenin müntesip olduğu mezhebi ne yapmaz? Bağlamaz. Bir adam oğlancılık yapsa diyor. Oğlancılık yapsa. Bir çocuğun hızına geçse. Dikkat edin bakın. Fetvaya bakın şimdi. Bu bir mezhepten çıkan bir alimin fetvası. Bu adama diyor oruçlu olsa, Ramazan orucunu tutsa kaza mı gerekir, kefaret mi gerekir? Cevap diyor kaza gerekir, kefaret gerekmedi. Niçin? Sual çünkü diyor, menü mahallini bulmamıştır. Yani mastürbasyon olarak görüyor onu. Meninin mahalli rahimdir ya. Meninin mahalli, menin mahallini bulmamıştır diyor. Gerekmez diyor ona kefaret. Diyor, kaza gerekir diyor. E şimdi sen buna gidersin. Vermiştir. E şimdi ben bu fetvadan yola çıkarak vay bu fetvayı veren, bu fetvanın peşinden giden, bu mezhebi şöyle yaparım, böyle yaparım diyebilir misin? Diyemezsin. Bu o adamın görüşünü bağlar. Ona dikkat edeceğiz bakın. Onlarca örnek veririz. Onlarca örnek veririz. He. Neden bunu örnek verdim? Bak çok fahiş bir hata ama emin olun alimler bu hatayı duyduklarında bizim gösterdiğimiz tepki göstermemişler. Dedikleri şu, bu adam bunu söylüyor ama şunu da söylüyor, bu adam kalp diyor. Bakın dikkat edin. Orada mesele bir aynihi ile alakalı? Kefaret mi gerekir? Kaza mı gerekir? Onunla alakalı. Ama aynı adam diyor ki bu ve eşeğe şey, gebertmek lazım. Kafasını kesmek lazım. Anladık mı? Heh. Karıştırmayalım yani. Merhametli olacağız. O bir meseleyi incelemiş orada. Çünkü ona göre bir şeyin yüzde yüz zina olabilmesi için meninin mahalini bulması lazım. Ötesi suri. Yani surette zinadır. Onun için kefareti ona ne yapamam ben? Uygulayamam demiş. Dediği bu. He. Onun için asıllar bir olduğu zaman arkadaşlar, asıllar bir olduğu zaman bizim ihtilaflarımız ne olmaz? Heh, büyük ihtilaf olmaz. Buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi hızlıca oku zaten meseleyi bitirelim. Sedef-i Allah'a hamdolsun dinin asıllarından bir asılda ve itikadının kaydelerinde ihtilaf etmemişlerdir. İşte dersi geç başlatmanın zararı bu. Bakın yani halimizi arz edemiyoruz yani. Başladık 9.30'da. Herkes saate bakıyor. Dokuz üçte başladım ya. On üç yarık geçti, daha 45 dakika olmuş. Evet, devam et. Allah'ın isimleri, sıfatları ve fiillerindeki görüşleri birdir. İmanın tarifi ve meselelerindeki görüşleri birdir. Kader konusundaki görüşleri birdir ve dinin asıyla alakalı diğer konularda da durum aynıdır. En sünnetin ihtilafı ancak ahkama dair işlerde yapılan işlatlarda ya da nasın kesin bir sonuca bağlamadığı akideyle alakalı feri meselelerdedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'ta Rabbini görmesi uyanıkken mi yoksa uykuda mıydı? Allahu Teala uykuda görebilir mi? Görülebilir mi? İsa'yat meselesi o ahir zamanda çıkacak olan Deccal mi? Yani sahabe bile biliyorsunuz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah'ı görmüş müdür, görmemiş midir? Ayşe anamızda biliyorsunuz İbn Abbas arasındaki laf nedir? Meşhurdur. Yani bu ruhla mı oldu, bedenle mi oldu hem ruhla hem mi bedenle oldu bu ihtilaf da nedir? Varittir yani vay burada ihtilaf var işte şu şöyle zındık, şu şöyle hatalı bu böyle hatalı, hayır böyle bir şey yok bu ihtilaf varit, onları ihtilaf etmişler onları ihtilaf ettiği için bu ihtilaf günümüze kadar varmış ama hiç kimse şunda ihtilaf etmemiş bakın miraca çıktı mı? Çıkmadı orada ittifak var ama mutezili inkar etmiş Miracın aslını inkar etmiş. Dikkat edelim. Sadece İsra vardır diyorlar. Hatta mutezilerin bugün bazı neleri var? Adamları var. Diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselamın İsra yaptığı gittiği Mescid-i Aksa Mescid-i Aksa değildir. Gökte bir yerde durur Mescid-i Aksa. Bu hangi Mescid-i Aksa ise biz bilemiyoruz bunu. Göktedir diyor gökte yani o Filistin'deki Mescid-i Aksa değil bunu Yahudiler dese derim ki yani bunların hedefi zaten belli isabet ettiler bunu bir Müslüman diyor ya profesör yani ne demek istiyor biliyor musunuz? etrafı mukaddes kılınan Mescid-i Aksa o değil diyor gökte bir yerde e gök zaten Allah'ım Yahudi de muhalişe yapamıyor müdahale edemiyor ha. Müslüman da müdahale edemiyor Hristiyanla müdahale edemiyor. İşte sadece uçuruyorsun gidiyorsun. Yani bak herkes çıkıyor işte. Ha, kimse peşine düşmüyor. Demek istediğim yani asıllar bir. Miraçta ihtilaf yok varlığında. Ama işte ruhla mı oldu, bedenle mi oldu? Hem ruhla hem bedenle mi oldu? Gördü mü görmedi mi? Gördüyse neyi gördü? Nur muydu değil miydi? Bunlar ihtilaflı meseleler. Sahabe ihtilaf etmiş. Ondan ihtilafı var bizi bağlamaz. Bizim yapacağımız ne? Biz bu hususta doğru bildiğimizi alırız. Diğeriyle de ne yapmayız? Ne yapmayız? Harbetmeyiz. Cedelleşmeyiz. Evet oku. İbn-i Sayyat meselesi. O ahir zamanda çıkacak olan Deccal mi? Ya da Deccal başka birisi mi? E bununla alakalı rivayetler var. Müslüm'de diğer hadis kitaplarında. Deccal o muydu değil miydi vesaire? İhtilaf edilmiştir. İhtilaf edilmiştir. Bu ihtilaf varittir. Tercih burada devreye girmiştir. Hadis Sayyid'dir. Tercih devreye girmiştir. Herkes tercihine göre ne yapmıştır? Bir şey almıştır, evet. Ve buna benzer meseleler. Bu ve benzeri meseleler itikadın asıllarından değildir. Bu konulardaki hilaf nasların etrafında dönmektedir. Seleften hiç kimse bu konularda kendi reyiyle görüş beyan etmemiştir. Kendi reyiyle görüş beyan etmez. Neyle beyan eder? Eserle, rivayetle. Yani şimdi ben size sorsam desem ki Ali abi, he senin sahip olmuş olduğun akli ilimlere göre, nakli değil. Miraç, ruhla mı oldu, bedenle mi oldu? Bilmiyorum. Cevabı belli. Oflu hocaya sormuşlar. Demişler ki hocam demişler. Her şeyi anladım da bir şeyi anlamadım. Adem ile Havva'nın nikahını kim kıydı? Beni davet etmediler ki demiş. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi anladım demiş ama Adem ile Havva'nın nikahını kim kıydı? Davet edilmedim demiş. Bilmiyorum. Görmedim. Yani bak Şimdi bazı şeyler sadece neyle bilinir? Nakille. Hadi miracı acı bana anlat bakayım aklına. Bu neye benzer biliyor musun? Doğuştan kör olan adama ha, renkleri anlat demeye benzer. Doğuştan kör. Nasıl anlatacak? Işığı anlat de. Doğuştan köre ışığı. Güneşin ışığını anlat de. Anlatabilir mi? Anlatamaz. Ha. O bakımdan yani asli meselelerde ihtilaf yok. Evet. Devam. Bidat elinde ise durum farklıdır. Onlar asılların tamamında ya da bir kısmında olsun ehl-i sünnet ile hemfikir değildirler. Hatta onlar kendi asıllarından dahi ittifak edemezler. Ve hatta onlardan bir fırkanın fertleri bile asıllarından herhangi bir asılda tam bir ittifaka sahip değildir. Yani cehmiye kaç türlü? Cehmiye var. Kaç türlü? Kaç türlü? Eşarili kaç türlü? Mütekaddimleri var, müteahirleri var. Birbirlerini beğenmemişler. Maturidilik. Şimdikiler eskilerden farklı. Yani kaç türlü? Rafizilik. İmamları tayinde ihtilaf edenler ararsınız. İşte şahsa bağlamada ihtilaf edenler ararsınız. Hepsi. Yani kendi aralarında zaten ne değiller? İttifak halinde değiller. Sen onları bir görürsün ama kalpleri nedir? Paramparçadır. Yani. Ama Ehl-i Sünnet öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Çanakkale örneğini unutmayın önemli bir örnektir yani. Önemli bir örnektir. Osmanlı hilafeti hilafeti raşide değildir. Ama hilafettir. Hilafet olduğu için de bütün o ehliyetini oluşturan mezhep, mensupları ona ne yapmıştır? İtaat etmiştir arkadaşlar. İtaat bakın çok önemli. Ya işte ya Sultan Abdülhamit Han acaba Allah arşa müstevi Etti diyor muydu, demiyor muydu? Hiç kimse bunu sormamış. Demiş ki Sultan Abdülhamit Han. He, küffar geldi kapıya dayandı. Ey ümmeti Muhammed, Muhammed mukaddesat elden gidiyor. Ne yapın? Mukaddesat'ı muhafaza et. Allah Allah demişler cepheye gitmişler. Bizim iman ölçerimiz yok. Şimdi birilerinde iman ölçer var. Tak koyuyor. Müminse mümin, kafirse kafir. Öyle bir şey yok bizde. Biz bunu aramakla mükellef değiliz. Buna dikkat edeceğiz. Evet oku. E, İmam İbni Kuteybe Rahimahullah kelam ehlinden e, bahsi der ki, kelam ehlinin kıyas ve düşünme metotları hakkında bilgileri olduğu iddialarıyla birlikte hesap alan ölçme ve mühendislerin ihtilaf etmemeleri gibi ihtilafa düşmemeleri gerekirdi. Çünkü onların aletleri tek bir sayıyı ve şekli gösterir. Uzman tabipler de su ve damarın atışı hakkında ihtilafa düşmezler. Çünkü bu ilmin esasları onları tek bir noktada birleştirmiştir. Peki onların ehli kelamın, insanların en çok ihtilafa düşeni olmalarına onların ileri gelenlerinden iki kişinin bile dini bir mevzuda tek bir noktada birleşememelerine ne demeli? Ebu Lüzeyn el-Ellaf muhalefet eder. Yani ikisi de biliyorsunuz eşari, evet. Necar ise her ikisine muhalefet eder. Hişam bin el-Akem de bunların hepsine muhalefet eder. Aynı şekilde Sumame, Muveys, Haşim el-Evkas, -el -el -el Ubeydullah bin el-Hasan, Bekir, e Be Bekir el-Ammi, Hafs, Kubbe ve benzerleri de böyledir. Bunların her birinin dinde bir mezhebe vardır ve bunların her birinin görüşü din kabul edilir. Her birinin kendisine tabi olanları vardır. Ebu Muhammed dedi ki yani Kutaybe, evet. eğer onların ihtilafları furude ve sünnetlerde olsaydı kendiler için iddia ettikleri şeylerden dolayı gösterecekleri bir mazeretleri olmamasına rağmen fıkıhçıları mazur gördüğümüz gibi onları da mazur görebilirdik. He, niye mazur görmüyoruz bunları? Çünkü bunlar akiden asıllarında ihtilaf etmişler. Buna dikkat edin. Akiden asıllarında ihtilaf etmişler. He, teferruat ve sünnetlerde değil. Hal böyle olunca onları ne göremeyiz diyor. Mazur göremez. Peki tekfir mi ederiz? Hayır. Mazur göremeyiz. Ne demek mazur? İyi yapmışsınız da diyemeyiz demektir. Buna dikkat edeceğiz. Hatalarını idraz ederiz. Evet. Bu suretle onlar fıkıçılara benzerlerdi. Fakat onlar nasıl benzerler? Her sünnette ve ne de teferruatta itiraf etseydiler. Evet. Hı. Fakat onlar tevhid Allahutaala'nın sıfatları ne diye itiraf etmişim onlar tevhid sonra Allahutaala'nın sıfatları, sıfatları kudreti kudreti cennet ehlinin nimetleri evet. cehennem ehlinin azabı berzah aleminin azabı levh-i mahfuz ve daha başka bir peygamberin bile ancak Teala'dan vahiy ile bilebileceği hususlarda itiraf etmişlerdir. Bunları ne demek istiyor İbn Kuteybe? Bir, bir, bir peygamber bile sadece neyle bilir? <gülüyor> vahiy ile bilir. Ya bak bunu İbn Kuteybe tevil muhtelifin hadiste açıkça söylüyor. Evet. Evet. Tamam. İnsanların bu gibi asılları, istisnalarına, kendi görüşlerine ve ellerindeki kıyasın gerektirdiği şeye göre yorumlamaları sebebiyle bu ihtilaflar asla ortadan kalkmayacaktır. Gördünüz mü? Niye ihtilaf varmış anladınız mı İbn Kuteybe'nin sözüne göre? Çünkü insanlar bu gaybi meseleleri nelere göre açıklıyorlar? Kendi görüşlerine, kendi yorumlarına göre açıklıyorlar. Böyle olduğu müddetçe de kıyamete kadar ne olacak? İhtilaf olacak. Evet. Zira insanlar akıl, irade ve seçme yönüyle birbirlerinden farklıdır. Herkesin aklı, iradesi ve seçimi birbirinden farklı. Hadisçiler bile medreselerine göre neye tabiler? Hocanın neyine? usluğuna tabiler. Hadisçiler bile. E bu iş kelamcı olursa nasıl olacak? Evet. Sen taklit yolu hariç bir tek hususta anlaşan ve birinin kabul ettiğini diğeri de kabul eder. Birinin Kötülendiğini, diğeri de kötüleyen iki kişiyi hemen hemen hiç göremezsin. Evet. Anca birini taklit ederse ona teslim olur. Burada taklit derken neyi kastediyor? Kötü anlamda taklidi mi kastediyor? Hayır. Buradaki taktikten kastı ne biliyor musunuz? Teslimiyet. Kim'e teslimiyet? Kur'an ve sünnete teslimiyet. Çünkü işte burada takledi ki İbnü i Kuteybe bunu çokça yapar. Tevil Muhtelebi'l Hadis'te. Yani sen diyor ittibanı yaparsan diyor, arandaki ihtilafı ne yaparsın? ortadan kaldırırsın. Yani hulasa diyor. İttifakın yolu ittiba. İhtilafın yolu da ne arkadaşlar? Aklını atmak, yapmak? Ölçü kabul edip vahye ne yapmak? Muhalefet etmek. Kısaca burada müellifin bize verdiği ehl-i sünnet itikadın asıllarında nedir arkadaşlar? Birdir. Aralarında hilaf yoktur. Bu hilafı var olan hilafı Var olduğundan büyük göstermekte ehl sünnet vel cemaatin neyi değildir? Menheci değildir. Ya hocam buradan sen takribe mi davet ediyorsun? Hayır takribe davet etmiyor. Böyle bir algı oluşmasın. Söylediğim şu. Ortadaki ihtilafı bertaraf etmek için asıllara dönmek lazım. Asıllarda bir olduğuna göre bir yerde ne yaparız? Müşterek kadirde ne yaparız? Anlaşırız. En azından bunu başarmaya ne yaparız? Mümkün. Gayret ederiz. Ama aslı farklı olan adamla sen aynı masaya bile ne yapamazsın arkadaşım? Oturamazsın. Buna dikkat edeceksin. Oturman ne değil? Mümkün değil. Bugün Buhari'yi sen Hanefi'nin önüne koyduğun zaman, Şafii'nin önüne koyduğun zaman, Malik'in önüne koyduğun zaman, Hambel'in önüne koyduğun zaman ne yapar? Yüceltir değil mi? Bir dürzinin önüne koyabilir misin Buhari'yi? Bir abazinin önüne koyabilir misin? Bir rafizin önüne koyabilir misin? Koyman ne değil? Mümkün değil. Hal böyle olunca işte asıllar bir. Asıllar bir olunca da o asıldan doğacak ihtilafları çok da büyütmemek lazım. Çünkü gün gelecek, gün gelecek o ihtilafları biri ittifaka dönüştürecek. O da Mehdi. O ihtilafları ittifaka dönüştürecek. O da Mehdi gelecek peygamberin sünnetiyle amel edecek. Ve onun arkasından giden o mezhep imamları da mezhep imamlarını bırakıp neye tabi olacak? Mehdi'nin yoluna tabi olacak ama 70 bin tane İsfahanlı, bunların bir kısmı Yahudidir, dinden irtidar edecek. Bakın çıktığı yere bakın İsfahan. 70 bin. Evet. Muhtemelen bunların içinde başkaları da var. Çünkü bazı hadislerde bu ümmetin Yahudisi kimdir diyor aleyhissalatü vesselam. Kimdir diyor bu ümmetin Yahudüsü'yün? Rafiziler. İmam Zehebi diyor ki keşke bu hadis sayı olsaydı. Bak hasmımızın hadisini zayıf görüyor ama keşke sayı olsaydı diyor. E canım Türkiye'de ya zaten bunu Tabarani rivayet etmiş. Türkiye'de sayı zayıf kim ediyor canım? Yani işte, Aldık tabarhaneden sayı kabul ettik. Öyle mi değil mi Yani şimdi sen zayıfı getirince ben kızıyorum sana. Diyorsun ki ne olacak? Ya tabaraen rivayet. Ben de alıyorum ki tabaraen rivayet etmiş. İmam Zeybi'de, keşke ne olsaydı demiş bu hadis. Sayı olsaydı demiş. Ya hoca sen zayıf hadiste amel mi ediyorsun? E sen edince problem olmuyor. Ben edince niye problem olsun? Bu hadiste benim akideme muhalif ne var? Ne var? Bu hadis hangi helali haram yapmış? Akidemden neyi almış? Ya da akideme yenine katmış. Ama gene de almıyorum. Temenni ediyorum. Diyorum ki keşke İmam Zehvi gibi diyorum ki bu hadis ne olsaydı seneden bizim elimize sayı olarak ne yapmış olsaydı gelmiş olsaydı evet. Kısaca söyleyeceğim bunlar bugün. Subhaneki Allahü Vübe Hamdik Arkadaşlar ders çok geç olduğu için bakın talebenin cüllüsü uyuyor. 8'e çeyrek kala en geç derse başlıyoruz. Dersten sonra